Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bizlere hadise sayı olan ondan rivayet olunan sayı hadislerde haber verdiği üzere bizlerden her birimiz kabire konulduğumuzda Münker ve Nekir gelecek. Münker ve Nekir iki tane melek gelecek ve bunlar bizlere Men Rabuk, Rabbin kim? Ve Ma Dinin ne? Men Peygamberin kim? sorusunu soracak. Yani buradaki herkes şunu iyi bilsin ki Bu sorulara muhatap olacak. Şimdi bugün maalesef insanlar sanki bu kabirde sorulacak olan sorular başkasına sorulacakmış gibi yaşıyorlar. Yani bir örnek vermek gerekirse bugün pazar, genelde pazar günleri sınav oluyor. Bugün mesela varsayalım ki ortaokul çocuklarının işte SBS sınavı olsun. Şimdi ortaokuldaki okuyan bu çocuklara yapılan bu SBS seviye belirleme sınavı Bu sınavda sorulacak olan sorulara buradaki herkes kayıtsız. Ne demek kayıtsız? İlgisiz. İlgilendirmiyor bizi öyle değil mi? Çünkü biz o şeyi geçmişiz. O merhaleyi, o aşamayı geçmişiz. Kimsenin şu anda yani bir kaygısı yok. Ama kimi insanlar var ki o sınava yıllarını adıyorlar. Öyle değil mi? O sınava çoluklarının çocuklarını böyle uyandırarak sabahları erkenden kurslara derthanelere göndererek özel hocalar tutarak o sınav hazırlıyorlar Çünkü ne yapmışlar hedef olarak kendilerine o sor soru sınavı hedef koymuşlar Biz ise Yani o merhaleye geçmişiz umurumuzda bile değil ne sormuşlar kaç soru çıkmış zor Kolay mı zor mu Umurumuz, Umurumuzda değil Şimdi maalesef Gaflet dediğimiz Konu husus Bizleri öyle bir hale getirmiş ki kabirde bizlerden her birimize sorulacak olan bu üç soruya karşı o kadar uzağız. Sanki biz oraya geçmişiz. Sanki bize sorulmayacakmış gibi bir neyimiz var. Yaşam tarzımız var. Hayat biçimimiz var. Yani biz başka bir alemde kabirdeki hakikatler başka bir alemde yaşıyor. Düşünmüyoruz bile. Gün içinde şöyle ölüm ölüm sonrası, kabirdeki sorulacak olanlar, kabirdeki yaşam, belki aklımıza, yakınımızı veya da bir cenaze haberini duyduğumuzda geliyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Eksiru. Eksiru ne demek? Eksiru. Çokça yapın. Min zikri hâzimillezzet. Lezzetleri Ağz tadını kaçıran, insanın ağzının tadını bozan, huzurunu bozan, zevkini kaçıran, ölümü çokça anın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Evet. Ölümü çokça anın ve kendinize ne yapın? Çeki düzen verin. İşte bu kabir sorusu berzah alemine insanın ilk başlayacağı nokta. Kabir alemine ilk giriş. Kimileri Rabbim Allah, dinim İslam, Nebim, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyecek. Kimileri de diyecek ki, hadis-i şerifte geldiği üzere İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadise, diyecek ki, soruyorlar, diyor ki, la edri, bilmiyorum, bilemiyorum, semi'tun nâse yekûlûn, insanları duyduğum bir şeyler söylüyorlar, şeyen fekultuhu, ben de onu söylüyordum, ben de söylüyordum insanlar gibi, Ama şu an anlayamıyorum, söyleyemiyorum diyecek. <gülüyor> Demek ki bu kabirdeki soruların cevabı böyle birer kelimelik bir cevap değil. Bütün hayata yayılmış, ömrüne yayılmış bir yaşam biçimi. Yani Rabbim kim? Allah değil. Yani soru cevap böyle şıklı değil. Bütün hayatına yaydığın hakikatler, gerçekler bunları bilmek zorundasın ki Bu ilk soruyu, suali ne yapabilesin? Aşabilesin. İşte müellif rahimahullah bu kıymetli eserinde bizlere bu konuda ne yapıyor? Işık tutuyor. Hatırlarsanız bu ana konuya geçmeden önce müellif dedi ki 3 tane mukaddime, 3 tane giriş, 3 basamak koymuş. Ta ki bizi bu konuya hazırlıyor. Geçen haftalarda ikinci mukaddime, ikinci girişi almıştık. İşte orada dedi ki bilmemiz gerekiyor ki Allah bizi başıboş yaratmadı. Bizleri yarattı ama başıboş değil. değil. Bırakmadı. Bizlere birine gönderdi. Resul gönderdi. Bir elçi gönderdi. Kim bu Resul'e itaat ederse cennete girer. Kim de isyan ederse ateşe girer. Ve bilmemiz gerekiyor ki allah Teala kendisine şirk koşulmaktan asla razı olmaz. Dün bir Kişiyle oturup konuşuyoruz. Böyle nasıl Yabancı uyruklu bir arkadaş. Arapçası da var. Aslı zaten Arap. Dedi ya hocam dedi. Adam dedi. Yüzlerce binlerce insanı öldürse kafir olur mu? Olmaz dedim. Niye olsun? Günahtır yani. Bir insanın Müslüman öldürmesi, Müslüman nefsin kanını dökmesi haram. Günah, büyük günah. Dedi nasıl oluyor dedi ya adam dedi, düşünsene dedi binlerce kişiyi öldürüyor kafir olmuyor ama gidiyor bir tane puta, türbeye, ağaca secde ediyor. Ke müşrik oluyor kafir oluyor. Nasıl bir iş bu iş? Onun gözünde <gülüyor> baktığı zaman sanki insan öldürmek daha böyle büyük bir suçmuş gibi geliyor değil mi? Halbuki öyle değil arkadaşlar. Şirk denilen şey en büyük günahı. Yani adam öldürmek günah ama adam diyorsa ki yani ben işte bu böyle yaptı, şöyle yaptı, bunun için öldürdüm, öldürüyorum. Bu ayrı bir şey. Secde etmesi ayrı bir şey, secde etmesi. Çünkü secde yalnızca Allah'a yapılması gereken bir ibadet. Sen bunu Allah'tan başkasına yönlendirirsen, yaparsan ne olur Allah-u şirk koşmuş olursun. Onun için allah Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim bir nefis öldürürse bilerek onun diyor yeri ne ne neresidir? Cehennemdir. Ebedi diyor ama tefsirlere baktığımız zaman diğer ayetleri okuduğumuz zaman ebedilik burada ne? Sonsuzluk değil. Yani uzun bir süre kalır. Ebedel abad değil. Temelli bir kalış değil. Nefis öldürenin cezası bu. Müslüman bir kimseyi öldürenin Suçsuz yere kasten öldürenin cezası bu. Peki Peygamber dahi olsa bir insan şirk işlerse bunun cezasını <gülüyor> bütün amellerinin önce boşa gitmesi demek. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Le'in <gülüyor> eshrakte. Şayet sen şirk koşacak olursan, ey Peygamber, Lehabatan <gülüyor> nahmaluk. Amellerinin tümü boşa gider, yok eder. Yani bir adam öldürdüğün zaman Zina ettiğin zaman, içki içtiğin zaman büyük bir günah, çok büyük bir günah ama vermiş olduğun sadakalara, zekatlara bir tesiri var mı bu günahın? Onları iptal ediyor mu? Etmiyor. Ama şirk öyle bir günah ki senin bütün yapmış olduğun amellerini boşa çıkar, bitti. Hepsi sıfır. İşte Muellif rahim Allah diyor ki allah Teala kesinlikle ibadette kendisine şirk koşmayı ne yapmaz? Razı olmaz. Demin kardeşimiz okudu kitabı ı Tevhid'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olan bir hadiste ne deniyor? Bir adam sinekten dolayı neye girdi? Cehenneme. Cehenneme. Bir tanesi de sinekten dolayı? Cennet'i girdi. Sinek. Nasıl olur ey Allah'ın Resulü diyor sahabeler. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Bir köyden geçerken, bir yerden geçerken insanlar dediler ki sizleri buradan geçirmeyiz. Ta ki bizim ilahlarımıza bir kurban sunana dek. Dediler ki bir tanesi. Benim hiçbir şeyim yok. Nasıl kurban edecek, edeyim? Kurban edecek hiçbir şeye sahip değilim. Dediler ki velev ki bir tane ne yap? Sinek kurban et. Yeter ki kurban et. Seni geçirelim. Dedi ki ben Allah'tan başkasına kimseye ne yapmam? İbadet etmem. Kurban kesmem. Öldürdüler adamı. Adam nereye girdi? Cennete girdi. Bir adam da diyor sinekten dolayı cehenneme girdi. Dediler ki kurban et. Kurban takdim et. Kurban sun. Allah'tan başkasına ibadette bulun. Dedik ki nasıl yani yok kurban edecek hiçbir şeyim yok. Dediler ki ve ki bir tane sinek olsun. O da aldı sineği kurban etti. Geçirdiler ve bu adam ne yaptı öldü cehenneme hak etti cehenneme girdi. Demek ki arkadaşlar şirk böyle iğrenç böyle pis bir günah. Diğer günahların yanında en büyük günah şirk. Bütün amelleri boşa çıkartıyor çünkü Allah'ın razı olmadığı sebep razı olmadığı en büyük zulüm. Üçüncü e, mesele diyor ki kim Allah'a ve Resul'a itaat, Al itaat eder, Allah birlerse artık ona, Allah'a ve Resul'a düşmanlık edenlere ne yapmak caiz olmaz? Muvâlaat etmesi. Neydi muvâlaat? Hatırlayın muvâlaatı. Geçen hafta açıklamıştık. Bir, bir önceki hafta. Mua, muvâlaat neydi? Sevgi, sevgi, Nusret, sevgi ve yardım, destek. Tabi bu ikiye ayrılıyordu. Bunun küfür olanı var, dinden çıkaranı var. Günah olanı var, büyük günah olanı var. Neydi dinden çıkaranı? Onların şirk ehlinin, müşriklerin galip gelmesini, Müslümanlara üstün gelmesini, dinlerinin üstün olmasını istemek. Bu adamı dinden çıkartır. Ama dünyevi nedenlerden dolayı onları sevmek nedir? Günahtır, haramdır. Sonra bizler, mühalif rahim olan, Üçüncü mukaddimesine gelmiştik geçen hafta. Onu da böyle okumuştuk. Şimdi onu biraz açıklayalım. Diyor ki müellif rahimahullah Yüce Allah'ın Hanif olarak gönderdiği yani Haniflik İbrahim'in milleti dini Allah'a ibadet etmendir. Nedir? Hanif İbrahim'in dini olan millete İbrahim'in dini olan Haniflik اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Dini yalnızca Allah'a hâlis, has kılarak ibadet etmen. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki peygamberine ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكُ Sana vahyettik ki ey peygamber اَنِتَّبِعْ Ne yap? Tabi ol, ittiba et. Neye? مِلَّةَ اِبْرَٰه۪يم İbrahim'in dinine. حَن۪يفَ İbrahim neydi? Hanifti. Ve mâ kâne değildi. Minel muşrikin. Müşriklerden değildi. Yani üçüncü muellifin ana konuya giriş yaptığı mesele bu. Hanif olmak zorundasın. Kabirde bu sorulara doğru cevap vermek istiyorsan Hanifliğin ne olduğunu, İbrahim aleyhisselamın hangi din üzere olduğunu ne yapmak zorundasın? Bilmek zorundasın ve bunu hayata geçirmek zorundasın. O da nedir? أن تعبد الله الله ibadet nasıl ibadet? Muhlisan. İhlasla. Allah Teala ne diyor Belene suresinde Kur'an-ı Kerim'de ve ma umiru Ta ma umiru? İlla li ya'budu Allah-ı muhlisin lehu'd din. Onlar yani insanlar neyle emir Allah'ı dini Allah'a dini has kılarak, halis kılarak ibadet etmekle emrolundular. Hunafe, hanifler olarak. Ne demek hanif? Hanif demek şirkten yüz çevirmiş. Şirkten yönünü tevhide çevirmiş olarak. Allah Teala böyle buraya Kur'an-ı Kerim'de. Ve ma umirû. Onlara bundan başka bir şey emrolunmadı. Ve ma umirû illâ li mühlisinlere din hanif ha hanifler olarak eğer bunu biliyorsan sen kabirde mutlu olacak olan insanlardansın eğer bunu bilmediysen bunu öğrenmediysen hayatında yaşamadıysan sabahtan akşama kadar 10.000 20.000 defa Allah desen de kabirde sen bu soruya ne yapamazsın doğru cevap veremezsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi ha ha diyor adam bilmiyorum la adri İnsanlar bir şey söylüyordu, ben de söylüyordum dersin. Allah muhafaza. Ebedi bir hüsran çünkü bu sınavın ardından artık senin gideceğin yer cennet mi, cehennem mi ne olacak belli olacak. Diyor ki müellif Rahimullah <gülüyor> ve bizalik emrallahu cemi'an nas. Allahu Teala ibadeti yalnızca kendisine has kılarak yapılmasını bütün insanlığa emretti. Bütün insanlığa emrettiği en önemli emir nedir? Budur. Demin ki okuduğumuz ayet. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِنَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَ Peygamberine ne diyor? Peygamberine emrediyor. سُمَّ أُوْحَيْنَا اِلَيْكُ Sana vahyettik. اَنِتَّبِعُ Tabi ol. مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ Hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol. Kim emrediyor bu emri Allah-u Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. Tabi ondan sonra da bu emir kime geliyor? Bize geliyor. İbrahim aleyhisselam öyle bir hanifti ki öyle bir hanifti ki kavmine bir söz söylüyor. Diyor ki inneni bera'un inneni ben bera'un. Neyim? Uzağım. Beriyim. mimme te'budun. ibadet ettiklerinizin Tümünden ibadet ettiğiniz Her şeyden beriyim Bakın ama susmuyor Burada çünkü sussa böyle Bu cümlenin içine ne de girer allah Teala da girer Allah-u Teala'ya da çünkü o topluluk ibadet ediyordu İllellezi Fatarani Ancak beni yaratandan Beri değilim Fe innehu muhakkak ki o Allah Seyehdini Beni ne yapacak Hidayete erdirecek, doğru yolda tutacak. Bakın ardından ne diyor Allah Teala. Allah Teala bakın ne diyor. İbrahim'in bu sözü var ya. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim, ancak beni yaratan hariç dediği bu sözünü diyor ki Allah Teala. Ve cæaleha Allah diyor ki İbrahim. Allah Teala diyor ki, İbrahim bu kelimeyi bıraktı. Kelimeten, bakiyeten. Nasıl bir kelime olarak bıraktı? Kalıcı bir kelime olarak bıraktı. Yani bunu söyledi, bu, bu, bu söz söylenip unutulmadı. Kelimeten bakiyeten fi akibihî Ardından gelecek olan nesillere Nesillere bırakıyor İbrahim bu sözü. Yani bu söz nedir? La ilahe illallah sözü. Ben sizlerden beriyim. Ancak beni yaratan hariç sözü İbrahim aleyhisselam tarafından yeryüzüne bırakılmış kalıcı bir sözdür. allah Teala diyor ki bu bir sözdür. İbrahim bunu kendinden sonra gelen nesillere bırakmıştır. Le'allehum yarci'un. Umulur ki insanlar bu sözü duyarak ne yaparlar? Yerci'un. Neye dönerler? Allah'a ibadete dönerler. Tevhide dönerler. İşte Allah Teala'nın bizleri yarattığı hakikat, gerçek. Ve ma halaktul cinne vel insa illa li'abudun. Ben cinleri ve insanları ancak yalnızca bana ibadet etsinler diye. Dünyadaki gönderilş dünyaya gönderiliş gayemiz hakikatimiz bu. <gülüyor> Diyor ki Allah Teala "Ve laqad asla fi kulli ummetin rasula." Her bir ümmete, her bir millete, her bir halkana gönderdik rasulen. Bir rasul gönderdik. Bu resuller o halkana dediler "En <gülüyor> ibudullah." Yalnızca Allah'a ibadet edin. Veçtenibut tağut. Tağuttan sakının yüz çevirin kaçının. Başka bir ayette diyor ki ve mâ ersellâ min kablike min rasûl. Ve mâ ersellâ min kablike min rasûl. Senden önce hiçbir rasûl göndermiş olmayalım ki ey peygamber. İllâ nûhî ileyh. Ona şunu vahyetmiş olmayalım. Her peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gelen her peygambere şu vahyolunmuş olmasın. <gülüyor> Ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Vahyolun olan şey nedir? La ilahe illa. Allah'tan başka ilah yoktur. Benden başka ilah yoktur diyor Allah-u Teala. İbadete layık tek hak ilah benim. Öyleyse fa'buduni, Bana i̇badet edin. ibadet edin. Öyleyse bana ibadet edin. İşte müellif rahim Allah diyor ki allah Teala'nın emrettiği en büyük emir tevhiddir. Yasakladığı en büyük yasak şirktir. Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğunuz zaman Bakara suresini aldığınız zaman elinize ilk sayfaları açtığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de size emrolunan ilk emir nedir arkadaşlar? Açıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Hemen dördüncü sayfa. Diyor ki allah Teala Ya eyühe nas ey insanlar. Ubudu ibadeti. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir. Şimdi bazıları sorduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir nedir? Diyor ki ikra. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki vahiy olarak, vahiy sıralamasına göre inen ilk emir ikra oku. Ama Kur'an-ı Kerim'in diziliş sırası olarak, mushaf olarak elimize aldığımızda Kur'an-ı Kerim'i nereden okumaya başlıyoruz? Başından okumaya başlıyoruz, sağdan. karşılaşacağımız ilk emir hangi kip? Hangi emir? Hırsızlık yapmayın mı? Zina etmeyin mi? Çalmayın mı? Ee, öldürmeyin. Hayır. Ya eyyühen nas u'budu rabbekum Rabbinize ibadet edin. Allah sana demiyor u'budullâhe Allah'a ibadet edin demiyor. Rabbinize ibadet edin. Neden? Niye Rabbiniz ediyor? Çünkü ortaplar da, ortapları da bir şey olarak görüyorlar, yardımcı olarak Yok. Allah-u Teala'nın hitap ettiği Mekkeli müşrikler, Rab olarak, yani yaratıcı olarak, çekip çeviren olarak, rızık veren olarak, malik olarak hükümdar olarak mülkiyet sahibi mülk sahibi olarak kimi kabul ediyorlardı? Allah'ı. Yani bunu kabul ediyorlar. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız Kur'an'dan biliyorum. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı birçok ayette? Onlara sor, soracak olursan öyle Inse El "Man halakat semawati ve'l "Yeni ve gök kim yarattı?" diye. Ne derler? Allah'tır derler. Onlara soracak olursan "Onları kim yarattı?" diye Allah derler diyor. Başka bir ayet Onlara soracak, olursa, soracak olursan, Ayı ve Güneş'i kim hizmetinize sunuyor? Size hizmetkar eden kimdir Ayı ve Güneş'i? Ne derler? İşte bakın, allah Teala öyle bir kelimeyle onlara hitap ediyor ki, Rabbinize ibadet edin. Yani, Rab allah. olarak kabul ediyorsunuz ya, ona Yalnız O'na ibadet edin. Sadece O'na ibadet edin. Çünkü bunu kabul etmek, Onu rab olarak kabul etmek neyi gerekli kılar? İbadeti, İbadeti yalnızca ona yapmayı gerekli kılar. İşte Kur'an-ı Kerim'i açıp <gülüyor> okuduğunuzda karşılaştığınız ilk emir bu. Ya eyühen nasu u'budu rabbakum. İlk emir. Peki ilk yasak? Hemen devamında "ve la lillahi" Bile bile bildiğiniz halde Allah-u Teala'ya eşler, ortaklar, denkler koşmayın. Bile bile. Çünkü siz neyi biliyorsunuz? Allah'ın yaratmada bir olduğunu biliyorsunuz. Ey Mekkeli müşrikler, ey insanlık. Geçen söylemiştim, yolda giderken bir deli gördüm. Aklı başında değil, mükellef dahi değil. konuştukları saçma. Dedim ki para istedi benden. 50 kuruş var mı dedi. dedim. Veririm ama bir soru soracağım. Dedim, Seni kim yarattı?" Dedi ki "Allah yarattı." Yani Allah Teala'nın fıtratı bu. İnsanlığa vermiş olduğu fıtrat. "Fejahadū bihā ve istayqanathā enfusu Diyor ki Allah Teala, onlar bunu inatla inkar ettiler ama yakinen kalpleriyle bunu ne yapıyorlar? Biliyorlar. allah Teala böyle diyor. Firavun da dahil Allah yoktur diyen insan Lenin, Stalin, Komünist bunların hepsi Allah'ı biliyorlar. allah Teala diyor kitabında inatla inkar ediyorlar. Şimdi ben size desem ki bu ne renk? Ne renk bu? Yeşil, Yeşil değil mi? Bir tanesi diyor ki kırmızı. <gülüyor> Şimdi buna kırmızı diyen adam renk kör değilse hasta değilse Niye kırmızı? Diyor. İnat. Böyle diyor. Şimdi Allah-u Teala yoktur diyen, bir yaratıcı yoktur diyen adam, inatla bunu söylemektedir. İnatla. Bir Arap bedevisinin bir sözünü nakletmiştik değil mi? El ba'ratu ba tedullu alel Bayir diyor. Hayvan dışkısı ne işaret eder? Hayvana. Yani dışkı varsa ne var? Hayvan. Hayvan. Ayak izi neye işaret eder diyor? Ha? Bir kafilenin buradan, buradan yürüyüp geçtiğine işaret eder. Nasıl olur da diyor bu direksiz duran gökler bu yerler bir yaratıcı işaret etmesin. Akıllı adam fıtratı gereği konuşan adam ne der? Ne diyor? Diyor ki ya hayvan dışkısı hayvana işaret ediyor. yani. Hayvan olmadan dışkı olabilir mi? Olmaz değil mi? Yani şimdi bir gemi düşünün İmam Ebu Hanife'nin tartıştığı gibi birileriyle Adamlar güya Yaratıcı yok diyorlar allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi Ve biha. inatla inkar ediyorlar yeşile kırmızı diyor adam Ama diyor onlar Nefislerinde bunu biliyorlar var Aleykümselam Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. İmam Ebu Hanife diyor ki tamam diyor falanca yerde falanca Vakitte sizinle buluşalım Rahleme Biraz randevuya geç kalıyor i̇mam Ebu Hanife. Diyorlar ki niye geç kaldı bu adam? İmam-ı Ebu Hanife çıkıp geliyor randevuya. Diyorlar ki nerede kaldın ey imam? Diyor ki ya ben diyor gelmek için diyor. Bekler sizi yani bekliyordum randevuyu. Birden baktım diyor böyle tahtalar, çiviler birden birleşti. Bir kayık oluverdi verdi diyor. Kayık oluştu kendi kendine. Ardından diyor böyle bir baktım diyor çöl diyor, su oldu. Kayık diyor beni aldı. Kendi kendine diyor sizin buraya getirdi beni. Onun için biraz geç kaldım diyor. Diyorlar ki ya sen bizimle kafan mı buluyorsun? Yani çivisiz, tahtasız, kaşıksız, şeysiz, e, o, e, ustasız, küreksiz yani kayık kendi kendine nasıl olacak? Ustasız, kaptansız kayık deniz bir su birden nasıl oluşacak? Seni bu kayık bu sudan nasıl getirecek? Böyle şey mi olur? Diyor ki yani buna inanmıyorsunuz da Bunun saçma olduğunu kabul ediyorsunuz da, bu kainatın, alemlerin, evrenin bir yaratıcısız olduğuna nasıl iman edebildiniz? Susup kalıyorlar. Şimdi onun için allah Teala diyor ki, Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Mekkeli müşitleri vuruyor aslında allah Teala. Üzerlerine böyle tonlarca ağırlık <gülüyor> yüklüyor. İşte Müellif Rahimahullah da bize diyor ki burada, Dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsan, kabirde bu soruya doğru cevap verenlerden olmak istiyorsan, allah Teala'nın senin üzerine yüklemiş olduğu en büyük sorumluluğu bilmen lazım. Sokağa çıkın sorun. Üzerinizdeki en büyük sorumluluk nedir? Diyor ki adam, işte bir askerlik, anne babaya iyilik, değil mi mesela? İyi insan olmak, kalbi temiz olmak. Şimdi bu insanlar Allah muhafaza böyle yaşarlarsa bu bu bu şekilde ölürlerse bu adamlar kabirde ne yapamazlar? Bu soruya doğru cevap veremezler. Yani kendinizi kendimizi bu konuda Allahu Teala'nın nasiplik kıldığı kişilerden sayın. Bu hakikati biliyorsun. Yani bil, öğrenmek için geldik, bir araya geldik. Ya yani nice insanlar var bu hakikati inanın bilselerdi, onlara ulaşsaydı Bunu satın almak için, belki de öğrenmek için her şeylerini feda ederlerdi. Yani kabirde ve ahirette insan, Allah Teala ne diyor? Yeryüzü dolusunca malını, mülkünü ne yapmak isteyecek? Feda etmek isteyecek. Yeter ki kurtulayım diyecek. Neye karşılık? İşte bu ilme karşılık. Bunu bilseydi insan, dünyada amel etseydi, o duruma ne yapmayacaktı? Düşmeyecekti. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَى Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette diyor ki وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَى اُعْبُدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِنْ غَيْرُ Ondan başkasının için bir ilah yoktur. Bunlar Allah-u Teala'nın bizlere yapmış olduğu emir. Ardından müellif rahim bu 3 ana konuya giriyor. Diyor ki: "Fe iza qila sana denirse, mal usulü's-selase alli yecbu alal insani ma'rifetuhâ? İnsanın bilmesi farz olan bu üç esas nedir diye sana sorulacak olursa fe kul de ki: Ma'rifetul abdi rabbuhü. Nedir? Ma'rifatu al-abdi Rabbahu. Kulun Rabbini bil-Masih. Wa dinuhu din al-Masih. Wa nabiyuhu Muhammedan sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu dünyada başı gelmediysek bunları söyledik. O halde öyleyse bunları bilmen lazım. Rabbin Rabbi bilmek Ne anlama geliyor? Allah'a iman etmek ne demek? Bunun için açmamız lazım. Adamın diyorsun Allah'a iman ediyor musun? İman ediyoruz hocam diyor. Ne demek Allah'a iman? Açıkla bakalım. Yok hiçbir şey söylemiyor. La ilahe illallah ne demek? En iyisi diyor ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Yani Ebu Ceyle'nin söylediğinin aynısını söylüyor. Yani Ebu e de sorsak, desek ki Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? O da diyecek ki Allah'tan başka bir yaratıcı yok. Demek ki bizim Allah'a imanı, Allah'a imanın ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini ne yapmamız lazım? Açmamız lazım, bilmemiz lazım. Adam, bizim oturduğumuz bölgede bir kardeşimiz. 20 tane adama sordum diyor. 2 tanesi diyor ancak bilebildi. Siz de şöyle bir çevrenize bir sorun bakalım, bir gündem yapın. Çocuğunu oturt, kızını oturt, oğlunu oturt, hanımını oturt, abini oturt. Peki ya genelde bir araya geldiğimiz zaman ne konuşuyoruz? Hep yemekten, dünyadan, spordan, siyasetten bir şeylerden konuşuyoruz. Güney Kore'deki batan gemiden bir haberimiz var. Değil mi? Adam diyorsun batmış, gemi kaptan kaçmış, terk etmiş. Değil mi? Güney Kore'ye asansör boşluğuna kedi düşmüş. Ondan haberimiz var. Bırak bunları bir kenara durun. Telefonunu kapat. Çok önemli bir şey konuşacağım sizinle şimdi. Diyerek bir söze gir, bir cümleye gir. Bana dönün, kulaklarınızı bana verin, gözlerimin içine bakın. Size bir soru soruyorum. Bu soru çok önemli bir soru. Dünyaya geliş gayemiz. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi, yeryüzünde peygamberlerin kavimleriyle savaş etmesinin sebebi, peygamberlerin topraklarından çıkarılmasının sebebi olan la ilahe illallah kelimesi ne demek? Bana bir söyleyin. Diye bir sor bakalım ne cevap alacağız? Herkesin kaçtı, bu hakikatten kaçtığını göreceksin. Ya işte söylüyoruz ya, etmez mi? Biz de Müslümanız ya. La ilahe illallah diyoruz zaten. Bak ezanını da söylüyor müezzin. Eşhedü la ilahe illallah. Değil mi? Adım adım. Sonra biz önce öğreneceğiz. Sonra insanlara öğreteceğiz. La ilahe illallah ne demek? Allah'a iman ne demek? Eğer bir insan Allah'a imanın Allah'tan başka yaratıcı yoktur olduğuna inanıp bununla yetiniyorsa bu adam Allah'a iman etmiş sayılmaz. Bunu çok iyi bilin. Bir insan Allah'a iman etmek nedir diye sorduğunda yani Allah bizleri yaratmıştır diye cevap verip susuyorsa Allah'a imanı böyle tarif ediyorsa bu adam iman etmemiştir, henüz iman etmemiştir, imanın ne olduğunu ne yapmamıştır? Öğrenmemiştir, anlamamıştır, bilmemiştir. Niye böyle? Çünkü Ebu Cehil de ne diyordu? Bizleri Allah yarattı diyordu. Yeri göğü Allah yarattı diyor. Bu yeterli değil arkadaşlar. Demek ki Allah'a imanın ne demek olduğunu açmamız lazım. Rasule iman nedir bunun için açmamız lazım. Dine iman dini bilmek nedir bunun için açmamız lazım. Allah nasip ederse e, önümüzdeki hafta buna değineceğiz. Burada muallif rahimi Allah'ın zikrettiği hususlara e, işaret edeceğiz. Bu çok önemli bir ders olacak önümüzdeki hafta Allah nasip ederse. Zaten bir de İran edildi dersimizin sonunda. Önümüzdeki hafta ay sonu oluyor herhalde değil mi? Ee, ay sonu bizim her ay sonu e, son pazar. Her ayın son pazar günü yani bütün kardeşlerimizin şu anda buraya gelemeyen e, kardeşlerimizin de katıldığı bir program oluyor. Sizler zaten geliyorsunuz. Gelmeye de devam edeceksiniz. Burada olmayan kardeşlerimize de ilan edin ki onlar da bu ay sonu kahvaltımıza ne yapsınlar? Katılsınlar. Subhanakallahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve tohu